Perşembe Pazarı Merhaba sevgili açık radyo dinleyicileri. Bugün İstanbul politikalarını konuşacağız. Kent politikalarını ama biraz dünyadan örnekler üzerinden konuşmayı düşünüyoruz. Son sıcak gelişmeleri belki bu dünyadaki örnekler ışığında değerlendirelim diye. Bugün Uğur Tanyeli bizlerle hoş geldiniz. Merhaba. Uğur Tanyeli Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde öğretim görevlisi. Ve bugün... Bu İstanbul'daki rekonstrüksiyon hani Taksim kışlası olsun başka yerlerde gördüğünüz o politikalar olsun bunun üzerine biraz konuşalım derken biraz böyle okumalar yaptım bu hafta ve bu aslında hani bu Osmanlı mimarisini oluşturma böyle bir böyle bir kent hissi yaratma aslında Kemalist mekanın üzerine bu hissi yaratılıyor. Yani bu da enteresan. Hani bir bir böyle yaratılan özellikle Taksim'de böyle bir alan zaten kurulmuş. Bunu da zaten sizinle de bu programda Hı -hı. konuşmuştuk. Bunun üzerine şimdi bu, bu var olanın üstüne bir şey yapma gibi enteresan bir durum söz konusu. Ve bu, yani bu, bu, bu da aslında dünyanın şu anda bir sürü şehrinde bir sürü ülkesinde devam eden bir tandansı da akla getiriyor özellikle post Sovyet coğrafyada yani Tataristan olsun işte e, Bosna olsun Minsk olsun böyle e, şehirlerde e, Sovyet mekanın üstüne şimdi milli kimlik inşa etme e, bu, ve hani bu re, bir şekilde diriltme, rekonstrüksiyon yapma e, gibi bir tanımsal bu, bu da bizim de programlarda konuştuğumuz üzere aslında Sovyet İdeolojik e, mimari girişimlerini çok anımsatıyor. Bu da hı hı. enteresan bir hani e, benzerlikte teşkil ediyorsa a, sanırım diyor çünkü dünyada bu mimarlık politikaları kadar uluslar üstü hiçbir şey yok yani ulusal gözüken bütün mimarlık politikaları aslında olabileceğin en, en, en uç örneğinde Milliyetçiliği uluslarüstü işte. milliyetçiliğin ta kendisi gibi evet milliyetçilik kadar milliyetler üstü hiçbir şey yok dersek çok da yanlış bir şey olmaz dolayısıyla Sovyet sonrası Orta Asya'da gördüklerimiz tabii ki işte bir zamanlar Barcelona'da Katalanya'da gözükenden farklı değil Macaristan'da gözükenden farklı değil o Doğu Avrupa'nın hemen her yerinde görünenden farklı değil. Şu anda Bosna'da yürütülmekte olan politikalardan farklı değil. 3 aşağı 5 yukarı hepsi birbirleriyle ne diyelim örtüşüyorlar. Hepsinde de kaybedilmiş bir kimliğin yeniden kazanılmasında mimarlığın ve mekanın kullanılması düşünülebilir. Ya da kaybedildiğini varsaydıkları bir kimliği yeniden üretmek için en kolay gösterge, en kolay tanımlanabilecek şey mimarlık gibi gözüküyor. Dolayısıyla da sık sık bunda karşılaşıyoruz. Bosna'da Söz gelimi bu işte soykırımlardan ve o Bosna Savaşı'ndan sonra son derece yaygın bir rekonstrüksiyon furyası var. 1930'lardan başlayarak kaybedilmiş eski Osmanlı yapılarını, Boşnak kimliğinin tanımlayıcısı olduğunu düşündükleri yapıların rekonstrüksiyonunu yapıyorlar. Çok yaygın denebilecek Bosna ölçüsüyle Bosna'nın çok küçük bir yer olduğunu düşünecek olursanız Bosna ölçüsüyle baya bir etkinlik. İstanbul'da var. da böyle değil mi? İstanbul'da şu anda tarih yarımada da çok sayıda hatta sadece tarih yarımada değil birçok semtte bir rekonstrüksiyon çalışması başladı. 2000'e yakın falan yapı rekonstrüksiyonu var gibi duydum. Ben 150 gibi duydum. Şey Camiler yani... 150. Başka yapılar, şeyler falan. A şeylerse onu diyelim yani, konutlar, konutlar, şunları konutlar, bunlara evet, katıyorsak. Demirören gibi falan. Evet, o hepsini katıyorsak herhalde fazla bile çıkabilir <gülüyor> şaşırma. Yani, şaşırma. Restorasyonla karışık. Evet. Tabii. Çünkü ben bakıyorum da hani, Topkapı Sarayı'nda da aslında rekonstrüksiyon yapılıyor. Topkapı Sarayı'nda hani restorasyon deniyor ya, Topkapı Sarayı'nda restorasyon. Şu anda yapılan bütün restorasyon çalışmaları aslında rekonstrüksiyon. Yani var olan bir şey korumak... Onu analiz ederek hani bir hı. şeyle çoğulcu bir yaklaşımla e, şey yapmak değil basbayağı boyanıyor. Yeniden o parça inşa e, imal ediliyor yerine takılıyor falan rekonstrüksiyon yani aslında. Yani Topkapı Sarayı'ndaki durumu çok iyi bilmiyorum evet. ama İstanbul'da çok yaygın olduğunu biliyoruz. Yani hesaba şunları katıyorsak binleri gerçekten geçer. E diyelim ki tarla başında binaları yıkıyorlar. E e yeniden hı. cephelerini yapacaklar. E bu da rekonstrüksiyon. Yani bunu da katıyorsak gerçekten ya da e, vefada Süleymaniye'de e, bunlar da biliyorsunuz orada büyük tabii bir tabii. yıkım furyası var. Süleymaniye'de evet o tescilli yapılar yıkıldığı zaman belediye tabii. başkanı şey demişti biz restore ediyoruz demişti UNESCO uzmanlarına. UNESCO uzmanları da restorasyonu görmek istediler gittiler binalar yok. Peki nerede restorasyon dediler işte burası dediler bu boşlukta bu boşlukta nasıl restorasyon olur? <gülüyor> e, biz bu restore etmek için yıktık dediler. <gülüyor> <gülüyor> evet böyle bir furya var doğrusunu söylemek lazımsa ama bu şeyle çok örtüşüyor bu çok da emin değilim diyelim ki post sovyet coğrafyadaki ile diyelim ki buradaki Hı. güdüler yine kimlik meselesi her yerde anladığım kadarıyla tarihselcilik zaten e, kimlik tartışmasına girmeden tarihselcilik savunmak çok kolay değil yani bir zamanlar ...postmodernistler yapmayı denemişlerdi... ...kimlik tartışması olmayan... ...ideoloji üstü bir tarihselcilik yapmayı... ...deneyenler vardı 1970'lerde... E ...bu pek ayakta duramıyor... ...her tür tarihselcilik aslında... ...öyle gözüküyor ki kimlik politikalarını... ...gündeme getirmek suretiyle yapılırsa... ...arkasında bir toplumsal... ...destek bulma imkanına sahip... ...yoksa destek alamıyor... ...niye yaptığınızı anlatmak zorundasınız... ...bu kimlik politikaları bağlamında... ...bu çok kolay anlatılabilir bir şey... ...peki yani burada mesela işte tasarım gibi... ...yani kritik bir şey olan... ...düşünce alanı sergileyen... ...bir ortamda... E, ...buradaki politik patronaj... ...sistemi... E, ...aslında bu kimlik politikalarını belirlemiyor mu? Yani burada temel bir problem var... ...mesela başbakan şey diyor... ...işte biz müzakereye açığız... E, ...çoğulcu düşünceden yanayız falan diyor... ...ama bir istisnası var diyor... ...art niyet olmayacak... Demek ki burada bir art niyet olarak görülebilir. Mesela karşı çıkınca işte Taksim Kışlası'na. Yani terazi kendi elinde olduğu için neyin art niyet, neyin art niyet olmadığını söylemek zor. Hani bu tasarım kritik bir konudur. Tasarımda farklı düşünceler olur dediğiniz zaman ha siz karşı kamptasınız gibi de algılanabiliyor. Yani bazen siyasi nedenlerle karşı çıkıldığı mesela işte ne bileyim bir takım kuruluşların hukuk yoluna başvurduklarını düşünüyor başbakan. Ve onlara rağmen biz bu hukuk şeylerini de delerek bunu yapacağız demesinde falan hep bu gözlemleniyor yani. Vallahi şöyle söyleyeyim kimlik politikası öyle bir politika ki dayatma olmaksızın zaten kimlik politikası uygulamanın imkanı yoktur. Dolayısıyla nerede kimlik politikası mimarlık bağlamında gündeme geliyorsa birisi Herkese, o toplumun içindeki herkese aynı kimliği dayatmak istiyordur. Milliyetçilikle çok kolay uzlaşması bundan ama ille milliyetçilik olması bile gerekmiyor. Bu Sovyet döneminin içinde bile bunlar vardı. Yani Sovyet döneminde, Stalin döneminde söz gelimi bugün şaka gibi geliyor ama... ...Özbek kimliği, Beyaz Rus kimliği binaları yapalım diyen bir damar olduğunu... ...ve bunun ciddi ciddi 1940'larda savunulduğunu, 30'larda savunulduğunu biliyoruz Sovyetler Birliği'nde. Dolayısıyla kimlik politikası ama... ...hangi görüşte savunulursa savunulsun bir dayatmadır Çünkü o kimliğin içinde saymadıklarınızı... dışına koyma politikası bu aynı zamanda. Kimlik politikalarının tehlikesi bundan kaynaklanıyor. Bir kimlik tanımlıyorsunuz. E, o kimlikle uzlaşmayanları ne yapacaksınız? E, bir de de, homojen bir şey de değil. O kimlik yani aslında çok inşa iyi. edilmiş bir kimlik. Bir prototip aslında. Yani bir prototip. tipoloji olmaktan çok... Kendisi içinde farklılaşan ve tekrar gelişerek değişen falan bir şey değil artık geleneksel bir şey değil. Dolayısıyla bir modern bir şey olduğu için bu kimlik tabii. o zaman da bir prototip yani baskıyla inşa edilen tabii bir tabii. şey. Yani politik anlamda kimlik zaten var olan bir şey değil inşa edilen bir şey. Yani evet. Bir kimlik var iddiasıyla yola çıkan herkes aslında bir kimliği inşa etme çabasıyla yola çıkıyordur modern dünyada kimlik hepimizin üzerinde o kadar çok sayıda kimliğe sahibiz ki her özne olarak bunun içinde bir tanesini ön plana bütün bir toplum için eksen haline getirdiğiniz zaman zaten kaçınılmaz olarak başka eksenlerin mümkün olmamasına da yol açıyorsunuz. Dolayısıyla kimlik politikaları dışlayıcı politikalar olmak zorunda. Onun için modern bir demokratik sistemin içinde kimlik politikalarını savunmanın artık imkanı yok. Ya Avrupa'da savunulduğu zaman işte Avrupalılığı bile savunduğunuz zaman bir problem Sanıyorum çıkıyor. Ya. Hiç tereddütsüz çıkıyor. Çünkü bazıları Avrupalı değil demek ki kapının <gülüyor> önüne koyabilirsiniz. <gülüyor> evet. ne, ne tanımlarsanız tanımlayın kimliğinizi. Dinle tanımlasanız da aynı, ulusla tanımlasanız da aynı, etnik grupla tanımlasanız da aynı. Her çeşidini gördük. Her çeşidi de dışlayıcıdır kaçınılmaz olarak. Yani mimarlık böyle bir durumda e, hiç hayırlı bir rol oynamaz. Görüntü evet kötü gözükmüyor olabilir kimilerine ama bu çok ciddi biçimde bir e, bence e, bir tür ideolojik şiddet uygulama eylemi olarak bence düşünmek lazım. Mimarlık da böylesine kimlik merkezli e, tasarımları. Peki Cumhuriyet dönemini yani demin Aysim'in e, Sovyetler Birliği karşılaştırmasında hareketle. Cumhuriyet döneminin de böyle bir kimlik... ...dayattığını söyleyebilir miyiz mekanda? O da kimliksiz değildi. Ama biz... yani ...bunu daima aslında evrensel bir... ...model içinde kimlik olarak... ...algılamadık. Ee... İçinde yaşarken zaten bunu kolay farkına varmak mümkün değil. Bir de Cumhuriyet döneminin erkenliğini de düşünecek olursak, o Cumhuriyet dönemi 20'lerde başladığı zaman bütün dünyada milliyetçi hareketlerin tırmandığını, totalitel hareketlerin tırmandığını biliyoruz. Onun için kimseye çok tuhaf gelmiyordu. Ama bugün uyguladığınız kimlik politikası dünyada kimlik politikası karşıtı. Koskoca damarların var olduğu bir dünyada göze çarpıyor. 1920'lerde sanıldığının aksine kimse Türkiye'de yapılanları en azından dünya ölçeğinde çok şaşırarak karşılamıyordu. Tabii ki bir kimlik dayatması yapılıyordu. Hiç tereddütsüz orada da ideolojik bir şiddet uygulandı. Hiç tereddütsüz söylenebilir ama bugün gelinen noktada artık aynı kolaylıkla kimlik politikalarını uygulamak bana... ...kolay gelmiyor. Yani dünyada bu... E, ...eskisi kadar kolay... ...Türkler de uyguluyorlarmış... ...diyerek işin içinden çıkabileceğiniz bir durum değil. 20'lerde 30'larda ...o kadar yaygın bir durumdu ki... ...bu dünyanın her köşesinde... ...Japonya'dan, Almanya'ya, Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar... ...her yerde o kadar kolay telaffuz ediliyordu ki... ...kimseye itiraz etmiyordu... ...kimseye şaşırtıcı gelmiyordu. Bugün bize şaşırtıcı geliyor... ...erken cumhuriyete baktığımız zaman antidemokratikmiş. bir dayatma varmış diyor bile diyebiliyoruz. Ama o zamanlar gelmiyordu. Ama bugün bir kimlik politikası uygulandığı zaman bu aynı e, türden bir kimlik politikası olmayacaktır. Burada farklı sonuçları oluyor gibi geliyor bana. Bir de sanırım yani milliyetçi dönemde tabii ki bu yani politik bir şekilde uygulabiliyor. Bugün kapitalizmin de iç içe yani bunu bir turistik bir şey halinde de tabii. sergiliyor. Yani bunu genelde politik aktörler uygulasa da bunu kapitalistlerle birlikte ve hani bir sürü kapitalist amacı hizmet eder şekilde formüle ederek. Yani bir farkı bu herhalde. O zaman daha bir tabii. belirgin bir ideolojik bir, bir şey var. Bir kere böyle bir e, eylemde bulunduğunuz zaman bu her türlü e, imar problemini meşrulaştıran bir şeye dönüşüyor. Çok kolay meşrulaşıyor. Bir köşede eski Türk evleri yapıyorum dediğiniz zaman, geleneksel evlerimizi canlandırıyorum dediğiniz zaman çok kolay veriyor. Hemen karşı çıkanlar bile bunu kimlik politikasının altına imza atmayacak olanlar bile Aa, ne kadar güzel demek ki e, burada e, eski bir mahalle canlanacakmış diyerek çok kolay ikna oluyorlar bu böyle bir boyutu da var. Dolayısıyla bu düpedüz bir PR boyutu da var. Hiç tereddütsüz tabii ki buradan ciddi biçimde spekülatif kazanç sağlama boyutu var. Söz gelimi tarla başında yapılanın sadece eski bir mahallenin canlandırılması olduğunu düşünmek çok saf olur. Orada açık bir biçimde bir yatırım yapılıyor. Rant elde etmeye yönelik bir girişim gerçekleştiriliyor. Bunun kılıfı olarak da tarihselcilik kullanılıyor. Bunun kılıfı olarak e, muhtenalaştırma kullanılıyor ama Tabii ki bunun çok ciddi ekonomik bir boyutu var Oradan birileri kar edecekler ha, Bu etmesinler diye söylüyor değilim Ama bunun böyle saf Mutlak bir olumluluk Gibi gözükme ihtimali olduğu için Bunu söylemeye çalışıyorum Sanki e, burada sadece iyi niyetle gerçekleştirilen bir şey varmış Gibi bir düşünce bana komik geliyor Bu açık biçimde ekonomik boyutu da olan Birilerinin kar etmesini sağlayan Bir işe de dönüşüyor Sık sık bir büyük bir uyuttu bu muhtenallaştırma ve dönüşüm projelerinde özellikle bence oluyor bu. Yani bir yandan da hani gene de şey döneminde hani milliyet 1920'lerde, 30'larda yani içe kapalı bir dünya düzeni vardı. Yani bugün bugün uluslararası bir cemiyada e, uluslararası rekabet halinde bu şehirler ya yani İstanbul'da hani bu rekabetin en önde gelen şehirlerinden bir tanesi olması itibarıyla da enteresan hani kapitalizmin ve belki bu ideolojinin kendi içinde bir ironisi gibi. Yani bir yandan yani yerelcilik ama bir yandan da müthiş bir uluslarar uluslararasıcılık. Tabii. Yani en azından evet, hepimiz aslında. biliyoruz ki e, Sulu Kule'de yapılanlara Türkiye'den daha fazla tepki Avrupa'dan geldi. Yani <gülüyor> uluslararası bir dünyada yaşıyoruz. Yani ben bile e, üç kere falan e, tarla başı ve Sulu Kule üzerine Avusturyalılara konuştum. Öyle söyleyeyim. <gülüyor> Avusturyalıların ne ilgisi var diye sormayın. E, var belli ki artık bugünün dünyasında kimse kalkıp Sulu Kule'de değişim yapılıyor. Bana ne Küçücük bir Sulukule taş çatlasın. Ne diyelim iki hakitar tutmaz muhtemelen alan. Ancak Ama... şöyle bir şey var. Şimdi Sulukule'de Aysin'le birlikte biz çok daha iş başlamadan yani daha fikir düzeyindeyken çok belediye başkanıyla falan böyle görüşmeler oldu. Biz engellemeye çalıştık ve ikna etmeye. Belediye başkanı aslında çok son derece masumca bir hareket içindeymiş gibi. Çünkü belli ki başka bir alanda kendisini ikna eden bir takım aktörler var. Onlar böyle ellerinde rulo rulo projelerle geliyorlar. İşte kim adına çalışıyorsunuz? Falanca şirket adına falan diyorlar. Bunlar içinde işte üniversite öğretim üyeleri falan da vardı. Bayağı böyle <gülüyor> tanıdık öğretim üyeleri ellerinde rulo rulo projelerle geliyorlar. E i̇şte biz de çeyimsiz bir sesle böyle şey biraz hani yani bu işin aslında şeye açılması gerekir. Burada yaşayan insanların dikkate alınması gerekir. Bu iş müteahhitlerle olmaz. Müteahhit, i̇lk önce müteahhit devreye girmiş çünkü. Gizli bir müteahhit devreye giriyordu anlaşma yapılmadan. Ve o profesörlerin proje hizmetlerini kim karşılıyor derseniz. O şirket daha henüz işi almadan karşılamaya başlamış. Mesela çok enteresan bir şey çıkıyor karşımıza. Yani daha fikir oluşmadan yatırımcı devreye girmiş ve yatırımcı fikrini oluşturuyor aslında. Yani ve belediye başkanı da ikna ediyor. O sırada işte ben biraz böyle şey önce bana biraz böyle de kızmaya başladı belediye başkanı konuşma sırasında. Aysim'e dönüp hani Aysim böyle daha şey orta sınıf şeylerini daha fazla göstereceğini <gülüyor> temsil ediyor <gülüyor> diye düşünerek. Çünkü kızını e, şeyde okutuyor falan işte kolejde molejde işte Aysim'de kolejde hani böyle şeyler kurarak e, şey hani bari siz beni anlayın bu, anlamıyor der gibi Aysim'e bak de aynı şey söyleyince adam çok fena üzüldü. Çok böyle yaralandı falan siz de mi yani buna karşısınız bu iyi bir iş yapıyoruz falan dedi çünkü o kadar geniş bir mutabakat şeyi var ki bizim görmediğimiz orada büyük bir hata yapıyoruz biz zannediyoruz ki yani burada hani BD başkanı herkese şey yapıyor hayır Avusturya'da görülüyor belki hani Lille'de anlaşılıyor mesela Lille'de bile tartışıldı bile. ama İstanbul'da aslında pek tartışılmıyor yani BD başkanının çevresinde öyle bir yalıtılmış duvar var ki daha sonra bir taşaronlar korosu var onlar her dönem olduğu gibi harekete geçmiş oluyorlar biz de ayrı kotları gibi duruyoruz biraz yani. Ama uluslararası camiada da bence bu damarlar var. Yani ne siz anlamda? de demin bahsetmiştiniz. Programa girmeden <gülüyor> Tataristan'a <gülüyor> gittiğinizde. Tabii, tabii. Ha, o eğlenceli taristan... hikayeyi belki anlatayım. Hani sonra Hı -hı. tekrar konuya dönelim. Tata, Tataristan'a değil Moskova'ya bir toplantıya gittik. Orada ilginç bir biçimde Tataristan'dan da bir, iki mimar toplantıya katılıyordu. Ve bize şöyle dediler. Biz bir grup Türkiye'den gitmiş öğretim üyesiydik. Ulusalcı bir mimarlık yaratmak istiyoruz Tataristan'da. Bize yardımcı olur musunuz? <gülüyor> Bu şaka gibi. <gülüyor> yani globalleşen bir dünyada ulusalcılığın nasıl bir bence şakaya dönüştüğünü bence, paro, kendisinin parodisine dönüşüyor. İlginç bir biçimde ulusalcılık ve kimlik politikaları. Asıl her kimlik politikasını uygulayana belki de bunu söylemekte yarar var. Bu Tataristan'a özgü bir sorun değil. Bu gerçekten moda, bugünün dünyasında, globalleşen bir dünyada kimlik politikası üzerinden konuşan herkese bunun nasıl bir parodiye dönüşme istidadında olduğunu söylemek lazım bence. Hemen bir parantez açayım Aslında mesela ben Berlin'de de uzun yıllar tartışılan hani Berlin'i nasıl biz yeniden yapılandıracağız içinde de bu damarlar var mesela yani evet onlar kazanmıyor ama var yani adını hatırlayamıyorum ama mesela neoklasik bir şey tekrar inşa edelim. Tabii. Tekrar bu dönemi şey yapalım diye böyle hani uzun yıllar baskın da çıkmış ama sonrasında çok tartışılmış tavırlar da var. Yani, yani. dünyanın her tarafında bu damar hala maalesef. Yani. 15 yıl yalnız şöyle bir mesele var Berlin'de dayatma yoktu. Asıl sorun o fark Tabii. bu. Yani orada 15 yıldır eski kraliyet sarayını yeniden inşa edelim mi meselesini tarttılar. 15 yıl tartıştılar. <gülüyor> evet. Yani Almanların kraliyet sarayını yapması için herhalde bir engel yoktu. Bir tane kraliyet sarayını yeniden inşa etmek bugün Alman ekonomisiyle hiçbir şey olmasa gerek. Bau Akademi Şinkel'in meşhur mimarlık okulu binası 10 yıllarca tartışıldı. Yeniden yapalım mı, yapmayalım mı diye. Miesen Pavionu mesela Barcelona'da Pavyon. aynı şekilde. Evet. Ya yani burada şimdi burada bu. Bu tereddüt burada bence demokratik olan bu tereddüt. Bu tereddüt ortadan kalkıyor. Bana öyle geliyor ki Türkiye gibi ülkelere geldiğinde tereddütsüz bir eylemde bulunmaları Anonim çıkıyor. bir eyleme dönüşüyor. Yani aslında burada e, öznellik gizlenmiş oluyor. Çünkü Taksim'deki kışlayı inşa etme fikri öznel bir fikirdir aslında. Yani olabilecek birçok fikirden biri olabilir. Buradaki bu geniş bir kapsamı biz daraltıp Hani bu tartışmasız bir şeymiş ki mesela Kadir Topbaş ne ne yarışması canım diyor ya, ya rekonstrüksiyonu ya da o şey diyor restorasyon diyor tabii restorasyonun şeyi mi olurmuş yarışması mı olurmuş biz ihaleyle yaparız bunu diyor yani mimarlık meselesi değil bu yani öyle yarışmalık bir konu değil e bütün restorasyonlar zaten Türkiye'de <gülüyor> ihaleyle yapılıyor dolayısıyla <gülüyor> bunu da restorasyon sayıyorlarsa bunu da ihaleyle yaparlar evet. yani kendi içinde mantık doğru ama asıl sorun gerçekten ...öznelliğin bunun arkasına gizlenmesi. Yani 19. yüzyılda bu öznelliği gizlemek mümkündü hala bence ideolojik olarak. Bugün gizlenemiyor. Bugün apaçık gözüküyor. E gözüktüğü zaman da işte bence kendi parodisine dönüşüyor. Her tür rekonstrüksiyon, her tür kimlik politikası, bu türden her tarihselci mimarlık denemesi. Peki bu mimarlarda ne yapıyor? Yani bu durumda profesyonellerin ben buradaki rolünü aslında biraz böyle şey buluyorum. Yani konuştuğun zaman e, Taksim Kışlasını yapan mimar bunu işte ilk önce siyasi terimlerle açıklıyor. Yani işte diyor burada İnönü, tek parti rejimi yıktı burayı. işte biz bunu yeniden şey. Peki ondan sonra birçok fikir olabilir şey deyince. E, tabii ama işte yani bizim de bazı şeylerimiz var yükümlülüklerimiz var işte şimdi bu noktada biz de eleştiriyoruz bazen falan deyip böyle tuhaf bir ikircikli bir durum kazanıyor bazı mimarlar mesela yaptıkları işleri çok eleştiriyorlar. Falan. kendi kendilerine yani kapılı, kapalı kapılar ardında yani sanki istemedikleri bir şey yapıyorlarmış gibi de konuştuklarına ben şahit oluyorum. E sorun şu istemiyorlarsa evet. yapmazlar yani. <gülüyor> yani İstiyorlarsa da açık açık söylesinler. <gülüyor> ya yani bu evet, ben parası. bu Türkiye'deki bu bu tür bu tür ben de doğrusu bu tavırlara ciddi kızıyorum. Yani evet, mimarların gerçekten hani <gülüyor> iş yapmak istiyorlarsa ben yapmak istiyorum demelerinin namusluca olduğuna inanıyorum. Ben katılmasam bile ama evet. istemiyorum ama ne yapayım? Ekmek parası biçiminde bir tavrı anlamam Bu doğrusu mümkün değil. Bu bana açık biçimde 200 yüzlülük geliyor bunu söylemek e peki lazım. Peki niye ağızlarından baklay çıkarmıyorlar? Mesela çoğu zaman şeylerde görüyoruz. Yani işte üniversitelerde yapılan sempozyumlarda falan böyle geniş bir şey var. Yani katılım oluyor ve yani herkes yani övgülerle mesela şey yapıyor anlatıyor. İşte diyelim toplu konut idaresinin düzenlediği bir sempozyum ben mesela konut kurultayına katıldım. Yani hayretler içinde herkes e, şey... Müthiş başarılı buluyorlar. Çok iyi buluyorlar falan. Ve acaba dedim ben mi şey yaptım burada bir yani uyuşmaz bir insanım burada bu kadar. İnsan Vallahi, herkes uyuşmuş. Doğrusu ben hiç Allah'a şükür hiç konut kurutayına falan katılmadım. <gülüyor> Ama benim katıldığım her yerde bu tür TOKÜ politikalarına da dönüşüm politikalarına da yönelik bir tepki var. Ama bu tepki belli ki ortamdaki rıza gösterme haliyle mücadele edemiyor. Çok yaygın bir bence e, onaylama durumu da var. Yani Şimdi onu görmek zorundayız. Gibi aldın, Toplumsal yani. açıdan evet. Bence çok evet. ciddi bir onaylama Orta durumu var. Orta sınıf. Dünyada şey. da var evet. mimarlarda değil mi sizce? Yani şey, Çin'in şeyin Ramkulas gidip CCTV yapıyor mesela Çin'de de. Tabii ki. O da orada ha, da işte bir... beni hiç şaşırtmıyor. Yani bu mimarlar herkes gibi olağan insanlar onlar da para kazanmaları gerekiyor. Onlar da yalan söyleyebiliyorlar. Onlar da ne bileyim <Gülüyor> olmadık işler yapabiliyorlar. Onlar da Hani mimarları çok özel bir grup olarak düşünmemek lazım. Ama David Harvey konferansında işte bugün yani ulus devlet politikasından hani şeye geçerken yeni bir kent çağına geçiyoruz aslında. Yani tıpkı ulus devletlerin ortaya çıkması gibi yeni bir kırılmanın eşiğindeyiz. Bu kırılmanın şeyleri var ortalıkta ve burada işte bu dönüşümü sağlayacak ana aktörün, aslında bu 19. yüzyıldan kalma bu neoklasik ayrımlar, disipliner ayrımlar değil. ilişkisel bir şeyle kente bakan ve bunun e, deneyselliğini ortaya koyabilen yeni bir maddi pratik. Bunun bayağı bir sınıf pratiği ürettiğine göre ulus devlet bir seçkin zümreyle e, asimetri oluşturduğuna göre yoksul insanlar arasında. E, yeni pratiğin de bu sınıfsal şeyi dönüştürecek şekilde profesyonelliğin bir ilişki alanı kurmaya başladığını, kentler arasında bir deney paylaşımı alanına getirdiğini falan ya yani bir alternatifin de mümkün olduğunu söyledi aslında. Valla harfi bağlamında söylemeyeyim evet. ama Gerçekten bugün geldiğimiz evet. noktada Tümüyle kentleşmeye doğru giden bir dünyada Artık 19. yüzyıldaki Ne kentsel kavrayışlar Ne kentsel grupların davranışları Ne kent planlama yaklaşımları evet, Hiçbiri çalışır hale filan Mimar rejim, mi? Mimarlık rejimi evet. evet Hiçbiri bunların artık çalışır durumda değil evet. Bunda Kendimizi aldatamayacağımız Bir noktaya geldik yani 40 milyonluk metropollerin olduğu Ne diyelim 30 yıl içinde dünyanın Neredeyse %95'inin kentte yaşayacağı bir dünyada 19. yüzyıl politikalarıyla kentte hiçbir şey bence yapılamaz sadece fiziksel anlamda yapılamaz değil gerçekten toplumsal anlamda da kentin artık tariflerinin çok ciddi revize edilmesi gerekiyor ki ediyor artık yani kuramcıların doğrusu, bu doğrultuda epey bir çalıştıklarını biliyoruz sadece harevi falan değil bir sürü insan artık o eski sistemin ayakta duramayacağını bize söylüyor. Ama yeni farklı bir rejimde oluşuyor sanki bu yani şehirler arası bir sistem oluşuyor. Tabii. Sanki burada da mesela işte ne bileyim belediye başkanları olsun, politik aktörler olsun, bazı ekonomik aktörler olsun çeşitli şehirlere gidip bu modelleri İnceliyorlar mesela. Ama mesela o modelleri, mesela Barcelona modeli, Bilbao modeli, işte New York Juliani modeli gibi, bu bu bu incelenirken de bu e, giden e, gruplar aslında görmek istediklerini görüyorlar. O da çok enteresan. Başka e, türlü bir hani bir e, değişik söylemler var, paketler de var. Bu mesela e, Barcelona'yı e, tur olarak gezdiren e, katalanlar, e, işte. Türkiye'den guru, gelen gruba başka türlü bir portre çiziyorlar. Amerika'dan gelen gruba başka, yani böyle Çok paket güzel. pakette bunlar Tabii da. Tabii ki. Çok, ya her birimiz kendi toplumsal pozisyonumuzun içinden gerçekliği algılıyoruz. Dolayısıyla belediye başkanı olarak Barcelona'ya gitmek başka bir şey, mimar olarak gitmek başka bir şey, ne bileyim atıyorum ekonomist olarak gitmek başka bir şey. Bu, bu pozisyonlar içinden baktığımız için belediye başkanı ne görüyor diyorsanız, ne görmek istiyorsa Barcelona'da onu görüyor. Ya bunda şaşırtıcı olan bir şey yok ama ba bana asıl ilginç olan şey demin ki meseleydi kentler dünyasına doğru gidişimiz meselesinde şöyle bir meseleyle karşılaşıyoruz artık kentsel imar daha doğrusu kentsel mülk edinme piyasasının bile uluslararası olduğu bir dünyadayız yani. Türkiye'den, Miami'den yatırım için bina alabiliyorsunuz. New York'tan gelip İstanbul'da yatırım için arsa alıyorlar. Şimdi böyle bir dünya bu 19. yüzyıl dünyası buna benzeyen bir şey değildi. Berlin büyük ölçüde emlak piyasası bağlamında söylüyorum. Hani başka bazı şeyler açısından tabii ki uluslararasıydı. 19. yüzyılda da. Endüstri sermayesi o çağda da uluslar üstüydü ama emlak piyasası ulusaldı. Hı hı. Hatta bazı yerlerde ulusal bile değildi neredeyse kentseldi. Hı hı. Hatta kimlik etrafında şekillenmişti mesela bazılarını dışlıyordu o alandan. Ya, fark bugün bu sermayenin yani e, emlak alanına yatırım yapan sermayenin hangi dinden hangi etnisiteden olduğunu kimse bilmiyor yani hiçbirinden ee, emlak piyasası dininden olduğu söylenebilir. Dünyanın her yerinde bu Türkiye evet. için müş gibi söyleniyor bazen ama hani hayır bu dünyanın her yerinde böyle. Çin'de yatırım yapanların e, ne diyelim olmadıkları olmadıklarını <gülüyor> çok iyi biliyoruz. Amerika'da yapanlar evangelist olmuyorlar ille de. Dünyanın her yerinde gayet yaygın uluslararası bir emlak piyasası var. İstanbul'da bu piyasaya eklemleniyor. Bir de böyle bir gerçek var işte. Bir taraftan ama kimlik politikası uygulamayı engellemiyor bu. O da bu sistemin üzerine pekala eklemleniyor ama dayanıklı olur mu? Bence olmaz. Yani böyle bir sistemin içinde kimlik politikalarının uzun vadede şansı var ben inanmıyorum. Peki başka söyleyeyim. bir işle görüyor olabilir mi? Kimlik Hı -hı. politikaları. Yani burada aslında bu küresel sistemin içinde bir şekilde korunaklı bir alan yaratıp Sistemi aslında patronajı altına almayı ve aslında bir de şifre sunuyor. Sisteme giriş şifresi. Yani burada bir kutsal bagaja mesela Çin Komünist Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi arasında müthiş benzerlik var. Yani ikisi de bambaşka noktalardan geliyorlar ama yaptıkları şey aynı. Yani bu sisteme eklemlenirken küresel emlak rejimine biz bunu aslında kapitalizme teslim olmak için değil tam tersi ideolojimizi korumak için yapıyoruz diyor. Çok... Güçlenmek için yapıyoruz ve bunun sayeden de inandırıyor yani kitlesine biz Tabii. işte bizim di, di, dini şeylerimiz mesela duyarlılıklarımızı korumak için biz bunu yapıyoruz. Çünkü böyle bu sayede e, şeyle mücadele edebiliyoruz bize karşı olan işte bu şey gruplarla vesairelerle. Böyle bir şey de var, var, var değil mi? Tabii. Bu da bir şey yani. Bu tipik işte bir evet. meşrulaştırma politikası. Hı. Burada böyle bir kimlik politikası aracılığıyla mutabakat sağlama imkanınız oluyor. Yani üzerinde kolayca toplumu ikna edebileceğiniz, rızasını ede, elde edebileceğiniz bir ideolojik aracınız oluyor. Ama o ideolojik aracın gerisindeki güdüler... O ideolojik amaçla hiç ilişkili olmayabilirler ve işte Çin Komünist Partisi pekala buradaki AKP ile başka bir yerdeki başka bir partiyle ile hemen hemen aynı şeyleri aynı e, ne diyelim yaklaşımları savunuyor olabilir. Çok delirgen bir şekilde. Mesela Beyoğlu'nda AKP'nin şeyinde hani bir tarafında işte Cangir Galata tarafı var. Burada saydan hani zengin insanlara dönük bir şey vardı. Güler yüz Ama diğer taraftan burada buradan elde edilen rantın mesela öbür tarafa doğru aktarılmasını da sırtın öbür tarafına Kasımpaşa tarafına aktarılmasında da çok ciddi bir ideolojik misyon vardı. Yani biz hani bunlarla iyi geçiniyoruz içki içmelerine müsaade ediyoruz falan filan ama hani bir taraftan da hani bunu şeyimiz için yapıyoruz. Yani buradaki gelişmemiz, kalkınmamız vesaire. Saydam böyle bir şey var çünkü. Eşitsiz bir durum çünkü. Eşitsizlik yaratan. Bu eşitsizliği her zaman bir dengeleme şeyi sağlıyor meşruiyet. Yani e, politika sağlıyor. böyle bir şey. Bu evet. yani bu evet bu açık biçimde böyle hani birilerine bir şey vermek zorundasın. Yani Türkiye'deki hele politik sistem klientalist bir sistem aslında. Yani herkese bir anlamda ne diyelim al, al gülüm ver gülüm sistemi eski Türkçe'deki bu fazla terbiyeli oldu kliyantalist al gülüm ver gülüm. Dolayısıyla gerçekten iktidarın temel mekanizmalarından biri Türkiye'de böyle bir mekanizma. Bir yerden alıyorsunuz bir yere veriyorsunuz. Böylece ...gerçekten ikna mekanizması Üstelik olarak çalışıyor tabii. yani bildiğimiz Telatizim. vergilendirme sistemleri mesela buna imkan sağlamıyor. Yani işte kaynak aktarımı falan. Oysa ki burada daha incelmiş bir şey var bu informel vergilerde diyelim. Bu elde edilen rantın hı hı. dağıtımında aslında siyaset daha incelikli yollarda uygulayabiliyor şeye göre. Yani devlet mekanizmasının klasik modellerine göre bunun da farkına varmak gerekiyor. Yani o kadar sadece işte yani informel kazançların birilerinin ceplerine gitmesi hayır, değil. Hayır. Muazzam bir kamusal sistem olarak işliyor bu ben... bunu, bunu asla basit bir e, para kazanma e, üç kağıdı olarak görmemek gerekiyor. Yani çoğu zaman en ciddi hata bana öyle geliyor ki bunu öyle görmektir. Çok basit bir hani birileri buradan malı götürüyor biçiminde düşünmek kadar yanlış hiçbir şey olamaz bu çünkü e, o zaman hemen cevapları da birileri malı götürmesin. Onu o doğrultuda. hay bu malı götürme meselesi değil ciddi sistemik bir sorun bence evet. çok ciddi bir sistemik sorundan bahsediyoruz ve önemsenmesi gerekir yani buna <gülüyor> karşı çıkmak için bile marifetini ve ne diyelim kapsamlılığını görmek zorundayız o, o evet, kadar basit herhalde. bir iş falan yapılmıyor evet. o, ciddi bir iş yapılıyor çok kısa bir müzik arası verelim isterseniz ee, Red Snapper'dan e, dinleyeceğiz ''Our aim is to satisfy'' albümünde ''Some Kind of King ''Some Kind of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 Evet, Red Snapper'dan dinledik. Our Aim is to Satisfy albümünden Some Kind of King parçasıydı. Uğurtanyeli ile olan sohbetimiz devam ediyor. ve bu hafta rekonstrüksiyon tarihselci rekonstrüksiyon Restorasyon, yani rekonstrüksiyon anlayışını tartışıyoruz. Ama biraz dünyadaki değişik deneyimlerden dolayı da bunu tartışıyoruz. En son aslında geldiğimiz nokta çok enteresan bir noktaydı. Tekrar belki belirtmekte fayda var. Siz şey dediniz, ideolojik olan yani milliyetçi politikalarda, bu kimlik inşa etme politikalarında 1920'lerde, 30'larda, 40'larda daha çok ideolojik olan kapitalist olanı taşırdı. Ama şimdi e, ideolojik olan kapitalist olunu kendi ideolojisini meşrulaştırmak için neredeyse kullanıyor. Belki de hani enteresan bir farkı burada tespit etmiş oluyoruz. Bence böyle bir değişim var. Yani bunun üzerine çok daha fazla düşünmek gerekiyor. Hani bir çırpıda bunu telaffuz etmekten tereddüt ediyorum ama üzerinde gerçekten düşünmeyi gerektiren bir durum bu. Yani bir zamanlar kapitalist sistemi ya da ekonomik talepleri, ekonomik yapıları meşrulaştırmak için, ikna etmek için ideolojik yapıları kullanmak gibi bir eğilim vardı direk ideolojik yapılar artık ekonomik olan tarafından taşınır hale geliyorlar. İdeolojiyi meşrulaştırmak için ekonomik yapılar devreye giriyor. Çin'deki durum bence şahane bir örnek. Orada e, neredeyse komünist parti kendi ideolojisini kapitalist bir kalkınma politikası sayesinde meşrulaştırıyor. Şaka gibi. Bu, bu, bu değişimi artık bence görmek zorundayız. Bu diyelim ki herhalde 1910'lu yıllardaki e, sosyalist politikalardan bu kadar uzak dünyada pek az şey olsa gerek. Bu değişim mimarlığa da hiç tereddütsüz mimarlığında ta kendisini oluşturuyor. Yani Çin'de gördüğümüz her şeyin bunun bir bileşeni olduğunu, Türkiye'de de hatta gördüğümüzün böyle olduğunu söyleyebiliriz. Burada da aynı şekilde ekonomik yapılar ideolojik olanları neredeyse arkasından sürükler götürür halde. Ekonomik olan sayesinde o ideolojik yapıdan konuşma imkanı bulunuyor. O ekonomik altyapı çekildiği noktada ideolojik olanın ne kadar dayanabileceği çok tereddütlü gibi gözüküyor. Ama bu dünya genelinde bir değişim bence. Çok, bu sadece Türkiye'yi ilgilendiren bir mesele değil. Çok ciddi bir değişimle karşı karşıyayız artık. Gibi Fikir üretiminde peki yani bu bir çelişki değil mi? şimdi? Kapitalizmin gelişmesi için... Fikir üretimi alanı da serbest olması lazım ki yani isabetli olsun değil mi? Mesela restorasyon çalışması yapıyorsunuz çöpe atıyorsun. Hem kültürel mirası yok ediyorsun hem turizmi engelliyorsun falan. E Dolayısıyla restorasyonun etkili olabilmesi için fikir üretiminin açık olması lazım. Bugünkü e, bu restorasyon rejimiyle e, kültür mirasını korumak mümkün değil. işte İstanbul'da ortada çıkıyor. E, Arkeolojik araştırmaları desteklemesi lazım. Kamunun yani bunu piyasa aktörlerine devredemez. Ticari bir iş gibi göremez. Dolayısıyla burada ideoloji... Aslında bu şeyi özgürlük alanını daraltan, kapatan bir işlevle aslında kapitalizmin şeyine de e, karşı çıkmış olmuyor mu? yani? Kapitalist mantığı çiğnemiş olmuyor mu ideolojik? Bence çiğniyor. Çok doğru bir saptama. Yani bence ki kesinlikle bir zamanlar düşünsel olanın en azından bu ekonomik yapılardan, ideolojik yapılardan özelleşebileceği cepler oluşuyordu eski sistemde. Cepler için. Oluyordu, evet. evet. Ama bugün bu ceplerin oluşma imkanı gittikçe kısıtlanmış gibi gözüküyor. Yani uzun vadede dünyanın Bence de özgürlüklerin azalmasıyla karşı karşıya kalacağını düşünmek bana çok zor gelmiyor. Çünkü o ideolojik, o düşünsel cepler kalmıyor. Ekonomik yapı o kadar güçlü bir biçimde alanı denetler hale geldi ki eskisi gibi onun içinde küçük ceplerde eleştirel muhalefetler üretmek, dolayısıyla düşünsel özelliği korumak, farklı söz söylemek, ve bir zamanlar gerçekten kapitalist sisteme en büyük avantajını oluşturan o ne diyelim özgürlükçü yapıları üretebilme imkanı gittikçe kısıtlanıyor gibi geliyor bana. Büyük sermaye ama şimdi burada mesela büyük sermayenin davranışlarına baktığımız zaman e, siyasetten çok farklı bir hatta tam karşıt yerde durduğunu görüyoruz. Bienal düzenliyor, festivaller düzenliyor ne bileyim e, şeyle kamu ihalesiyle aldığı bir yere işte bir büyük şirket ...büyük para ödüyor ve orayı... ...hatta bir yarışma türü... ...bir şeyle projelendirmeye çalışıyor falan... ...yani karayolları arazisinden söz ediyorum... ...orayı mesela devlet kullandığı zaman... ...yani İstanbul'un en değerli parçasını... ...işte buz e, kazıma araçlarını... ...parkı olarak kullanmış... ...bir de oraya bir tane genel müdürlük yapmış... 35 sene falan oradan... ...boğaz manzarası seyretmiş ve kimsenin sesi çıkmamış... ...yani bu devlet kullanıyor... ...ama İstanbul'un en değerli, en güzel yerini... ...böyle bir şey gibi kullanıyor yani hiç e, halka açık bir şekilde değil hı hı. yani ama sonra ne zaman ki işte sermaye devreye giriyor o bile sanki böyle bir kamusal sorumluluk sahibiymiş gibi davranmaya başlıyor bunu yapmak zorunda hissediyor devletin hiç öyle bir zorunluluğu yok çok rahat. Bu çok Türkiye'ye özgü bir durum. Çünkü Türkiye'de devlet tarihsel olarak o kadar o kadar hoyrat ki gerçekten hiç kimseyi dinlememe eğilimi o kadar güçlü ki sonunda Türkiye'de gerçekten de büyük sermaye çok daha özgürlükçü bir pozisyonda muhaliflerden biri haline gelmeye başlıyor. Bu Türkiye'ye özgü bence. Devletin o tarihsel hoyratlığından, haşinliğinden kaynaklanıyor. Bu bence yüzlerce yıllık bir mesele. Devlet kendini bütün toplumsal gruplardan özerk görebilme yeteneği geliştirmiş. Bu dünyada pek az yerde bence bu kadar belirgin gibi gözüküyor. anglo ülkelerinde asla olmayan bir durumdur. Artık Avrupa'nın pek çok yerinde de böyle bir şey söz konusu değil ama burada devlet öyle bir toplumun üstünde neredeyse bir varlık olarak kendini yüzlerce yıl içinde tanımlamış. En azından bütün modernleşme döneminde bunu e, ne diyelim topluma e, benimsetmek için ideolojik yapıları kurmuş. Şimdi gelinen noktada dolayısıyla büyük sermaye bile devletin muhaliflerinden biri haline gelmek durumunda kalıyor. Bu da başka bir tür Türkiye özgü bir ironi mi şaka mı bilemiyorum. İlginç gözüküyor bence. Evet. Kentsel dönüşüm projeleri nerede sorgulanıyor derseniz yani şu anda en çok sorgulandığı yer işte büyük sermayenin desteklediği işte kültür etkinliklerinde, kültür sanat etkinliklerinde sorgulanıyor. Evet. <gülüyor> yani bu ilginç. Bence çok iyi. <gülüyor> Evet, bugün hakikaten çok enteresan bir alan açtık sanırım. Çok çok teşekkür ederiz. Müthiş bir yeniden değerlendirme oldu. Uzun süredir aslında tarihselcilik üzerine konuşuyoruz ama dünya ölçeğinde de bakmak gerekiyor. Özellikle bu yeni coğrafyalar üzerinden bakmak gerekiyor. Yeni Kesinlikle. deneyimler üzerinden bakmak gerekiyor. Böyle bir açılımı... Ee, ön ayak oldunuz çok teşekkür ederiz Ben teşekkür ederim evet. Bu haftaki programda da bir Sevgili Uğur Tanyeli'yi konuk ettik Kendisi Mardin Artıklı Üniversitesi'nin Mimarlık Fakültesi Dekanı ee, Böyle bir şeyin Programın aslında bizim Sürekli destekçilerinden biri Uğur Tanyeli'de aynı zamanda Programın teorik çerçevesinde Çok önemli katkıları var ee, Ben devam edip etmeyi Öneriyorum yani başladığımız de, noktada. Başla, evet. evet burada çünkü İstanbul'da yaşanan deneyimin aslında çok da ünik olmadığını çok benzerlik taşıdığını başka kentlerle ve aslında bu azman kentlerin hepsinde benzer şeylerin yaşandığı bunun nereye doğru dönüşe çok önemli şu anda e, şeyin geleceği açısından dünyanın geleceği açısından bunları tartışmaya devam edeceğiz. İyi haftalar diliyoruz. Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar ve oraya gittiğim zaman balık balık balık bal, tutabiliyorum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş takipçiler. Like, like'a sortum adına direkt yine share getmedi Perşembe Pazarı Merkezi'nden. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41